Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyid el evvelin ve el akhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila cem'il veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil Hep beraber Rabbimizi tanımaya devam ediyoruz. Allah'ın el esmaül hüsnasını anlamaya devam ediyoruz Allah'ın güzelliğini anlamaya tanımaya devam ediyoruz inşallah bugün Allah'ın el-e'la ismini anlamaya çalışacağız hep beraber e'la demek yüce demek Anlaşılmayacak kadar yüce demek. Aklın duruyamadığı kadar yüce demek. Manevi olarak makamca yüce demek. Aynı şekilde zahiri olarak da yüce demektir. Allah'ın bu ismi Eala suresinde geçer. Birinci ayette سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى buyurdu. E'la olan Rabbinin ismini tesbih et. سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى Biz bu tesbihi aynı zamanda namazın secdesinde de yapıyoruz. Ne diyoruz? سُبْحَانَ رَبِّ يَلْاَعْلَى bu ayet indiğinde Resulullah Efendimiz evet bu ayeti secdede okuyun diye emretmişti. Bu sureyi okurken zaten Allah'ın e'la ismini de tanımış oluruz, anlamış oluruz. E'la olan Rabbinin ismini tesbih et. Ne demektir? Tesbih, tesbihi elimize alıp Subhanallah, Subhanallah demek değildir. Sebehe demek, akti demek. Yürüdü, hareket ettiği demektir. Daimi olarak hareket harındadır demektir. Bu durumda mana ne olmuş olur? Yüceler yücesi olan Rabbinin yolunda, Rabbinin ismiyle hareket et. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Hepsi de Allah onu ne için yaratmışsa Allah adına hareket eder. Allah bu emri insana yapınca neyi söylemiş olur? Rabbinin ismiyle, Rabbinin ismine hareket et. Yani Rabbin seni ne için yaratmışsa hayatını o yolda yaşa, o yolda hareket et. Hareketin o yönde olsun. Kendi kendine bir vazife verip hayatını öyle yaşama. Kendi kendine bir vazife verip, hayatını öyle yaşarsan, bu durumda hayatını nefsin adına yaşamış olursun, nefsin adına hareket etmiş olursun, nefsin arzuları, istekleri peşinde koşmuş olursun. Senin nefsin, senin Rabbin olmuş olur. Çünkü nefsini alabilmiş e bilmiş olur, yüce bilmiş olursun, onun sözünü dinlemiş olursun. Bu durumda bakacağız. Eala olan Rabbimizin adına mı hareket ediyoruz, yaşıyoruz? Yoksa başkalarının adına ya da kendi nefsimizin adına mı hareket ediyor, yaşıyoruz? Eğer derdimiz Allah'ın rızası değilse, ebedi hayatımız değilse, bu durumda neyi büyük bilmişsek, Eala bilmişsek, onun peşinde koşarak hayatımızı yaşarız. Dolayısıyla O bizim Rabbimiz olur, O bizim Tesbih ettiğimiz e'la Rabbimiz olmuş olur. Çünkü bu bir emir. Sebbih isme Rabbike'l-e'la. Allah emretti. E'la olan Rabbinin ismini tesbih et. Bu durumda e'la ismi Rabb ismine sıfat olmuş olur. Rabbike'l-e'la. E'la Rabb isminin sıfatıdır. Yani Rabbin yüceler yücesidir. Rabbin en yücedir. Rabbin tek yücedir. Neyi yüce biliyorsak, onu severiz. Ondan korkarız, endişe ederiz. Korku Allah'a nispet edilince, o Allah'ı kaybetmekten, rızasını kaybetmekten korkmaktır. Buna haşyet denir. Ama diğer varlıklara nispet edilince, cehaletinden dolayı korkmaktır. Bilmediği için korkmaktır. Aslında o korkulacak bir şey değildir. Korkulması gereken biri varsa, eala olan Rabbimizdir. Çünkü mülk onun, kuvvet onun, kudret onun, o dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Eğer buna iman etmişsek bu böyledir. İman etmemişsek başka şeylerden korkarız, başka şeyleri kaybetmekten korkarız. Oysa korkumuzun ne olması gerekirdi? Rabbimizi kaybetme korkusu olması gerekirdi. Bir müminin endişesi bu değilse, Rabbini kaybetme endişesini taşımıyorsa o mümin değil, o iman etmemiştir. O Rabbini e'la bilmemiştir, tanımamıştır. Kendi kendine e'la olan Rabler üretmiş demektir. Kendi putini kendisi yapmıştır. Nedir e'la olan Rabbi mesela? Evet. Bu dünya mali olabilir, bu bir mevki makam olabilir, bu birileri olabilir. Ya da böyle kendi zahiri bakışıyla birilerinin şeytanın telkiniyle başka şeyler olabilir. O her ne olursa olsun, onu e'la bilmişse onu Rabbinin yerine koymuştur. Dolayısıyla o onun puti olmuştur. E'la olan Rabbine iman etmediği için bu haldedir o. Allah'ın e'la isminin geçtiği ayetleri hep beraber okuyalım. Allah kendini nasıl tanıtıyor öyle anlamaya çalışacağız inşallah. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de 9 defa geçiyor. Sebi hisme rabbikel e'la E'la olan Rabbini tesbih et. Rabbinin ismini tesbih et. Ama biz secdede Sübhane Rabbi el-e'la diyoruz. ismini demiyoruz. Rabbimi tesbih ediyorum diyoruz. Eala olan Rabbimi tesbih ediyorum. Yani eala olan Rabbimin yolunda yürüyor, hareket ediyorum. O bana nasıl bir hayatı takdir etmişse, nasıl emretmişse, nasıl yaşamamı istiyorsa öyle hareket ediyor, öyle yaşıyorum diyoruz. Başımızı secdeye koyduğumuzda, evet Rabbimize bunu söylemiş oluruz. Evet. Ne demiş oluyoruz? Ya Rabbi sen sübhansın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin, berisin. Senin her işin, her emrin kamildir. Eksiklikten beridir. Onun için sen neyi söylemişsen güzel olan odur. Doğru olan odur. Hak olan odur. Sen benim eğlâ. Yüceler yücesi olan Rabbimsin. Benim Rabbim sensin. Senden başkasını, evet, başka şeyleri ehla olarak bilmiyor, kabul etmiyorum. Benim Allah e Rabbim sensin demiş oluyoruz. Secdede bunu söyledik, sonra başımızı kaldırdık. Dünya hayatına, işimize daldık, bunu unuttuk. Bunu inkar ettik. Ya da sanki hiç bunu söylememiş gibi hareket ettik. Bu secde, secde olur mu? Bu Allah'a secde olur mu? Olmaz. Allah secde için ne buyuruyordu? Secde et, yaklaş. Sen başını secdeye koydukça Allah'a yaklaşman lazım. Secden seni Allah'a yaklaştırmalıdır. Allah ile beraber etmelidir. Allah'a yaklaştırmıyor, Allah ile beraber etmiyorsa Rabbini e'la olarak sana tanıtmıyorsa senin secden, bu durumda sen secdeyi yapmamışsın. Secdeyi taklit etmişsin. Secde edenler gibi başını yere koymuşsun sadece. Fiilin, hayatın, hareketin yani tesbihen hayatını, secdeni yalanlamış demektir. Evet. Ayet devam ediyor. Ellezi haleke fesevva o, e'la olan Rabbin ki, yaratıp, düzene koymuştur. وَالَّذِي قَدَّرَى فَهَدَى Bir de, takdir edip, hidayetini vermiştir. Her neyi ki yaratmış, tasfiye etmiş, düzene koymuş, ona hidayetini de vermiştir. Ona, ona, Tesbiheni de öğretmiş, göstermiştir. Nasıl hareket etmesi gerektiğini ona öğretmiş ve onu yora koyup yolunu, önünü açmıştır. Hareket et demiştir. Onun için ayet kerime de buyuruyordu. Güneşte, ağaçlarda, yıldızlarda Allah'a secde eder. Secdesi nedir güneşin? Allah'ın emrettiği şekilde hareket etmesidir. Eğer her şey e'la olan Rabbini tesbih ediyorsa Allah kuruna ne demiş olur? Rabbinin adına hareket et. Rabbinin halifesi olarak Rabbini temsil et. Rabbinin ismiyle ama yani Esma-ül sende tecelli etmesiyle Allah'ın Esma-ül güzel isimleriyle hayatını yaşa. Rabbini temsil et. Eğer bu isimlerle zaten hareket etmez, yaşamazsan tesbih etmiş olmuyorsun. Yaratılışın gayesine uygun hareket etmiş olmuyorsun. Allah'ın sana gösterdiği yolda yürümemiş olursun. Onun için, Ona doğru yolunu, hidayetini evet, takdir eden O'dur. Allah her şeyi yaratmış ve her şeyi, muradını gerçekleştirmek için O'na yolu göstermiştir. Hidayetini vermiştir yani. Sonra Allah bir örnek veriyor. وَالَّذِي اَخْرَجَلْ mera". Sonra Allah merayı çıkardı. فَجَعَلَهُ غَشَاءً اَحْوَى Sonra onu kupkuru bir çerçöp haline çevirdi. Allah önümüze en basit şekilde anlayacağımız şekilde onu anlatıyor. Dünya hayatı budur dedi. En kısa ömürlü olan ottur, çayırdır, çimendir, mer'adır. İlk önce yeşeren odur, baharı müjdeleyen odur. Sonra bir süre sonra bakarsın ki sararmış, çerçöp haline gelmiş. Asıl mesele nedir? Dünya hayatı böyledir. Asıl mesele evet o kısacık hayatı yaşarken Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın dostluğunu, cemalini kazanmaktır. Allah'ın esma-ül hüsna'sıyla hazreti insan olmaktır. Eğer derdimiz bu değilse, gayemiz bu değilse hayatımızı çer çöp olmuş olarak harcamış oluruz. Hayatımızı çöpe atmış oluruz. Bu hayat böyle kısacıktır. Senuhri uke fela tensa. Evet. Biz sana okutacağız. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Evet. Kur'an'ı okutacak olan Allah'tır. Unutturmayan Allah'tır. İlla maşa'allahu innehu ya'lemul cehre ve ma yehfa. Allah'ın dilediği başka. Allah'ın dilediği başka ne demek? Allah yaptığından sorumlu değildir. Hiç kimse Allah'ı yaptığından sorumlu tutamaz demektir. Allah gizliyi de bilir, açığa vurduğunuzu da bilir, açıkladığınızı da bilir. Ve müessir ükel lil Yusra ve seni kolay olana kolaylayacağız, muvaffak alacağız. Eğer sen Allah'ın sana okuttuğu, öğrettiği Kur'an ile Hareket edersen sana kolay olanı kolaylayacağız. Seni kolay olana muvaffak kılacağız. Allah'ın rızasını insan olarak kazanmak kolaydır. Cenneti kazanmak kolaydır. Ve inen nefaati zikra. Sen öğüt ver. Eğer öğüt fayda veriyorsa sen nasihat et. Sen hatırlat. Eğer hatırlatma fayda veriyorsa. Seyyize kerumen Ancak Allah'tan haşyet duyanlar öyüt alır. Eğer Allah'a iman etmiş ve haşyet duyuyorsa Rabbinin e'la olduğunu biliyorsa Yüceler yücesi olduğunu Anlamışsa Bu ögüt alır dedi Allah Bu nasihati dinler Ve ete cennebu eşka Ama O bedbaht olan O eşkıya olan Allah'ın verdiği ögütten, Allah'ın kelamından kaçınır Ondan işdina eder, ondan uzak durur, onu kendi kendinden uzak tutmaya çalışır, anlamamış gibi davranır. Ellediyesler nar Kubra, o en büyük ateşe yaslanacaktır, en büyük ateşe o girer. ثُمَّ لَا يَمُوتُوا فِيهَا وَلَا Sonra orada ne yaşar ne de ölür. Yaşanacak bir hayat değil ki yaşasın. Ölüm de yoktur. Evet, neden öyle oluyor? Rabbini e'la bilmediği için. E'la olarak kendisine başka şeyleri, Başkalarını tercih ettiği için, Rabbinin sözünü dinlemediği için, Rabbinin ona okutmasını, öğretmesini kabul edip, itaat etmediği için, yüz çevirdiği için. Evet, o ateşe girer dedi Allah, o orada ne ölür ne de yaşar. قَدْ اَفْلَحَى مَنْ şu kimseler felah bulmuştur kimler teskiye olanlar nefsini teskiye etmiş olanlar nefsini temizlemiş olanlar Allah ayet-i kerimede buyururdu o gün kıyamet günü nefsini teskiye etmiş olarak gelenler ancak kurtuluşa erer başka bir ayet-i kerime kıyamet günü ancak selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa erer. Yani nefsimiz, kalbimiz eğer teskiye olmamışsa, temizlenmemişse, kalbimiz selamete ermemişse kurtuluş yoktur. Onun için söylüyoruz, gönlü cennet olanların yeri cennet, gönlü cehennem olanların yeri de cehennemdir. Eğer bir nefis teskiye olmuşsa, temizlenmişse o cennet gibi olmuştur. Orada Allah'ın sevgisi vardır. Allah için sevmek vardır. Allah'ın rahmeti vardır. Afi vardır, mahfileti vardır. O nefis insan olmuştur. Eğer bir kalp temizlenmişse, selim olmuşsa, selamete ermişse, selim demek Selamet demek, barış demektir. O Rabbi ile barışıksa, kendisiyle barışıksa, insanlarla barışıksa, o kalp selim kalptir. Böyle bir kalp ile Allah'ın huzuruna gitmeyenler kaybetmiştir. Allah ancak selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa erer buyurdu. Onun için bize düşen düşmanımızı doğru tanımaktır. Bir tek düşmanımız vardır. O da şeytandır. O da şeytanla işbirliği yapan kendi nefsimizdir. Bizi cehenneme sürükleyenler evet, bu ikisidir. Vezde keresme Rabbihi fesella. Rabbinin ismini zikret ve namaz kıl. Rabbinin ismini zikrederek namaz kıl. Rabbinin ismiyle namaz kıl. Evet. Bu bize neyi kazandırır? Bu bize teskiye olmayı kazandırır. Temizlemeyi kazandırır. Bununla nefsimizi evet, temizlemiş oluruz. bel tösürünel hayat dünya. Ama dedi Allah siz tam tersine bilakis dedi. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bel evet, dünya hayatını tercih edenler Rabbini a'la e olarak bilmeyenler, tanımayanlardır. Rabbinin okutmasını kabul edemeyenlerdir. Rabbinin kendisine vahyettiğini kabul edemeyenlerdir. vel ahiretu hayrun ve abka. Evet. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz dedi. Ama ahiret hayırlı olan ahiret hayatıdır. Ve baki olan ahiret hayatıdır. Dünya hayatı ise evet, mer'a gibidir. Bir de bakıyorsun ki hayat başlamış, yeşermiş, bir de bakıyorsun ki kupkuru olmuş, öyledir. Baktığımızda mesela büyüklerimiz geldiler gittiler, hayatları bitti, sanki hiç yaşamamış gibidirler. Ama bu hayatta eğer dünya hayatını tercih etmeyip ebedi olan ahiret hayatını tercih ettilerse, Rablerini e'la olarak bildilerse onun rızası için yaşadılarsa kazanmışlardır ahireti. Yoksa hayatlarını çöpe atmışlardır. Hayatları çer çöp olmuştur. Kendi nefislerini harcamış olurlar. Kendilerini harcamış olurlar. İnne hâzâ suhufil Ula. Evet. Bu size söylediklerimiz önceki sahifelerde de vardır. Daha önce gönderdiğimiz peygamberlere evet, bunu böyle vahyetmişiz. Yani hayat budur. Hazreti Adem'den beri Resulullah Efendimiz'e kadar, kıyamete <gülüyor> kadar hayat böyledir. Suhuf-i e ve Musa İbrahim'in ve bu sanın sayfelerinde de aynen bu böyle yazılmıştır Onlara da böyle vahyetmişiz. Bir de Leil suresinde e Ala ismi geçer. Ve Leili iza yakşa. An ki. Andolsun. Gündüzü bölürken geceye. Ve nehari iza tecelli. Açıldığı, tecelli ettiği zaman gündüze andolsun. Vema <Gülüyor> kala ve önsa. Erkeği ve dişiyi yaratana. Inne <Gülüyor> zayyakum. Leşetta. Sizin çabanız, gayretiniz dağınıktır. Bir dünyaya, bir ahirete çalışırsınız. sayeder, çaba gayret sarf edersiniz. Çabanız dağınıktır. Yani Allah yoluna, ala olan Rabbin yoluna girip yürüyemiyorsunuz femma men ve taqa ama dedi Allah bundan böyle her kim ki verir ve takva sahibi olursa Allah'a karşı sorumluluğunu kabul ederse yani şimdiye kadar yaptıklarınızı bir kenara bırakın bundan sonra Allah yolunda verin ve Allah'a karşı sorumluluğunuzu kuşanın Allah'ın kelamını tasdik ederse sadece diliyle değil hayatıyla tasdik ederse fe se lil yusra biz de onu en kolaya kolaylarız en kolay olanı ona kolay kılarız Allah yolunda yürümeyi ona kolay kılarız Allah'a gitmeyi ona kolay kılarız ve ammamen bakhile ve Ama her kim de cimrilik yaparsa kendini müstağni de zannederse kendini Allah'a karşı muhtaç kabul etmezse. Benim Allah'a ihtiyacım yok diye hareket ederse ve kezzebe bil o en güzeli de yalanlarsa Allah'ın kelamını yalan sayarsa sanki hiç duymamış, anlamamış gibi yaparsa, gereğini yerine getirmezse, fese hu lil ısra, biz de onu en zor olana hazırlarız, Cehenneme hazırlarız. O tercihini kendisi yapmış olur. Cehenneme gitmek zordur. O zorla cehenneme gitmeye çalışıyor. Oma yürüni anı malıh iza teradda Biz onu reddettiğimizde o cehenneme yuvarlandığında malı onu kurtarmaz kazandıkları onu kurtarmaz İnne aleyna lel Muhakkak ki doğru yolu göstermek hidayet yolunu göstermek bize aittir Bizim gösterdiğimiz yoldan başka hidayet yolu yoktur. Yani kelamımdan başka hidayet yolu yoktur, doğru yol yoktur. Kendi kendimize ürettiğimiz, herkes böyle yapıyor, biz böyle duyduk, biz böyle anladık deyip kendine bir yol seçebilir. Ama doğru yolu, hidayeti göstermek bize aittir. Bana aittir dedi Allah. Bize aittir derken, niye bana ait değil de bize aittir dedi. O yolu Resullerimle gösteririm. La yeslaha illel eşka. O cehenneme ancak en eşkıya olanlar, en haddini aşanlar, en Allah'tan kaçanlar ona yaslanır, kez ve o yalanlamış ve tersine dönmüştü ters tarafa gitmişti Allah'ın gösterdiği yolun tam tersi bir yol tutup Evet o yolda gitmişti Onun için o cehenneme girer o en eşkıya olandır en şakı olandır en bedbaht olandır vesa yucnebuhel etka o takva sahibi olanı da o ateşten uzak tutacağız ellazi yu'ti malahu ve yetezakka çünkü o malını verir ve temizlenir. Ve maalesef hadinin indehu min nimetin tejza. Hiç kimse için orada mükafata layık hiçbir nimet yoktur. اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى Ancak sadece bir tek şey vardır, nimete, mükafata, layık bir tek şey vardır, o da e'la olan Rabbinin cemalini dilemektir. E'la olan Rabbinin veçhini, yüzünü, cemalini isteyip o yolda vermektir. Ancak biri böyle yapıyorsa o nimete layık olur, mükafat'a layık olur. Allah'ın cemalini istemek. Bunun için çaba gayret sarf etmek, bunun için malını sarf etmek, bunun için nefsini teskiye edip temizlenmek. Eğer biri bunun için çaba gayret sarf ediyorsa, evet. O mükafat layık olmuş olur, nimete layık olmuş olur dedi Allah. Eğer böyle yapmazsa Rabbini âlâ e olarak bilmiş olmuyor. Dolayısıyla cemalini de istemiş olmuyor. Evet, devamında Son ayette Allah buyurdu, وَلَسَوْفَ yerda. Allah da mutlaka ona verecek ve onu razı edecek. Rabbinin vecihi için, cemali için evet, malını sarf eden, veren, nefsini tezkiye eden, kendini tezkiye edip temizlenen, bunun için çaba gayret sarf edene Allah verecek ve onu razı edecek. O'na cemalini verecek ve razı edecek. Cenneti verecek ve razı edecek. Firavun da aynı şekilde e'la olan Rabbini kabul etmeyince kendini Rab olarak, nefsini Rab olarak ilan etti. Ne dedi? Fekale, evet, dedi ki ben sizin e'la Rabbinizim dedi. Kime söylüyor bunu? Kavmine söylüyor. Nefsini ilah edinmiş yani. Rabbini e'la olarak bilmeyenler, tanımayanlar, iman etmeyenler de ne yaptılar? Firavunun korkusundan onu Rab olarak kabul ettiler. Gönülleri tasdik etmese bile önünde boyun büküp evet sen bizim A'la olan Rabbimizsin dediler. Ama bu sadece Firavun için geçerli olan bir durum değildir. Allah onu anlatmıyor zaten. Bir nefis eğer Rabbini A'la olarak tanımadıysa ona iman etmediyse kendi nefsini tıpkı Firavun gibi A'la Rab olarak kabul eder. Ne kadar? Gücü kadar. Mesela kendi ailesi içinde isterse bir tane çocuğu olsun, isterse bir çocuğu olmasın. Bir kişiye olsun. Gücü yettiğinde ona ben senin Allah Rabbinim diyorsa o Fir'aun'dur. Fir'aun aynı konumdadır. Ya da bir iş yeri vardır. Yanında çalışanlara bunu yapıyorsa yapıyorsa o kendini, nefsini Allah'a şirk koşmuştur. Onlara ben sizin e'la Rabbinizim demiştir. Mesela, işçilerine desek ki cuma namazına gitmeyin. Bu tam Firavun'dur. Allah namaza çağırıyor, o kendini Allah'a şirk koşup Allah'ın kullarına ne diyor? Sizin e'la Rabbiniz benim, burada benim sözüm geçer, onun için gitmeyin diyor. Güdaun da öyle olmuştu. Her insan ya peygamberi örnek alır, onun yolunda yürür. Rabbini tanır, Rabbini a'la e olarak tanır ya da nefsini ilah edinir. Başkaları başkalarını ilah edinir. Kendini a'la e Rab olarak zanneder. Böyle bir vehme kapılır. Bu, mali onu o hale getirebilir, mevkisi onu o hale getirebilir, bulunduğu konum onu o hale getirebilir. Her ne olursa olsun, o Firavun da aynı safta durmuştur, aynı haldedir. Min Firavne innehu kane aliyen minel müsrifin Firavun haddini aşanlardandı. Kendini israf edenlerdendi. Üstünlük taslayanlardandı. Üstünlük tasladığı için, haddini aştığı için zaten firavun olmuştur. Biri üstünlük taslıyorsa, haddini aşıyorsa, firavun da aynı. Durumda aynı konumdadır. femma amene li Musa illa zuriyetun min qawmihi ala kufin min Fir'aun ve malaihim Fir'aunun ve Fir'aunun adamlarının belasından dolayı, onlardan olan korkularından dolayı evet, bir kısmı hariç en yeftinehum ve inne firavne le alin fil erdi ve innehu leminel usrifin bir kısmı hariç gerisi iman etmedi. İman edenlerden olmadılar. Firavd'dan korktular. Evet, çünkü Firavun orada üstünlük taslayan, aşırı giden, haddini aşan mütriflerdendi buyurdu. Eğer biri ara olan Rabbine secde etmiyorsa, Subhane Rabbi El Ala demiyorsa Başkaları önünde secde eder. Başka şeylere secde eder. Evet. Böyle birçok ayet Firavun'dan bahsediyor. Bir de iblisten bahseden ayet vardır. Kâle ya iblisu ma menâ en tescude li mâ khalektu bi yedeyye estekberte emkunte minel alim Allah meleklere secde edin deyince bütün melekler secde ettiler iblis secde etmedi Allah iblise buyurdu ki ona iki elimle kudret elimle yarattığım Adem'e yarattığıma seni secde etmekten ne menetti? etti seni men eden şey nedir Yoksa kibirlendin mi? Yoksa kendini alim mi zannettin? Evet. İblis kibirlenmiş ve kendini âli zannetmişti. Aynı şekilde derdi Allah'ın rızası olmayanlar ebedi hayatı olmayanlar bahane bulurlar. Öğrenmeye çalışırken öğretende bahane bulurlar. Tabi olması gerekirken, tabi olanda olması gerekende kusur bulurlar. Mesele yapmamak yani, derdi yapmak değildir. Ama dünya hayatını kazanırken en kötünün yanında bile durabiliyor. Ne diyor? Ekmek parası diyor. İman etmemiş ya. İş maneviyata gelince, ebedi hayatı kazanmaya gelince, Allah'ın keramını öğrenmeye gelince bahane üretiyor. Kulluğu öğrenmeye gelince, Allah'ı tanımaya gelince bahane üretiyor. Yok şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi deyip bahane üretip kaçıyor. Büyüklük taslıyor aslında. Kaçarken ben yapamadım, beceremedim demiyor. Ben yüceyim diyor. Bunlar işi bilmiyor. Bunlar kötüdür. Bunlar aşağılıktır. Ben evet, yüceyim. Onun için benim bunların yanında durmam doğru değildir deyip öyle giriyor. Yani Büyüklük taslayıp kendini Ali zannediyor. Tıpkı iblis gibi. Bir de Allah Hz. Musa'ya buyurdu. Kulna la tehef inneke entel e'la Biz Musa'ya korkma dedik. Mukaddes vadi Tua'da Allah bir ağaçtan Hz. Musa'ya hitap etmişti ben senin Rabbin'im demişti elindeki asayı yere at demişti Hz. Musa elindeki asayı yere atınca onu bir büyük bir yılan bir ejderha olarak görmüştü onu böyle görünce bir Musa korkup kaçtı Allah da buyurdu ki korkma e'la olan sensin dedi Eğer biri Allah'a iman etmişse, evet başka bir ayet kerime de peygamberler, nebiler, resuller benim huzurumda korkmazlar dedi, korkma dedi. Üstünlük Allah'a iman ile Allah'a karşı takva iledir. Kendi kendimize, kendimizi ahlaksızla edersek evet, Firavun gibi, İblis gibi. Zillete düşeriz. Allah bizi aşağı indirir. Bizi aşağılık yapar. Allah bir de kıyamet gününden anlatıyor. Allah'ın e'la isminin geçtiği. Vücuhun yevme izin Naime O gün yüzler vardır. Nimetlerden dolayı sevinçlidir. Lisaya <gülüyor> iha Allah onların çabasından, gayretinden, sayinden razı olmuştur. Fi <fî> cennetin aleye. Evet, onlar Ali bir cennettedirler. Ve men yehtihi müminen kad amile salihat. Her kim ki mümin olarak salih amel işlerse bu şekilde Allah'a varırsa fe ulaiye ki lehumud derecatun onlar için ali dereceler vardır yüksek dereceler vardır evet Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam سبح اسم ربك -er ayetini secdede okuttu, Subhan Rabbi el olarak, bunu Allah'a söylüyor. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, sen Sübhansın ve sen e'lasın. Yüceler yücesisin. Tek yüce olan sensin. Der, eğer secdede bunu, gerçekten bunu söylerse, bunu Allah'a söylerse, başını secdeden kaldırmak istemez, istemeyecek. Ama başını yere koyup, sub sub sub deyip kaldırırsa, hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şeyi tatmamış olur. Allah'ı tesbih etmek, e'la olan Rabbin ismini tesbih etmek, öyle sub sub demekle olmaz. Tesbih demek bir de Allah yolunda yürümekti, akmaktı. Hayatını Allah yolunda yaşamakti. Eğer biri hayatını Allah yolunda yaşamıyorsa tesbih edemez. Başını secdeye koyup Sübhane Rabbi'ye diyemez. Dese bile yalan söylediğini biliyor. Ama hayatını Allah yolunda yaşıyorsa, derdi Allah'ın rızasıysa, hedefine Allah'ın rızasını koymuşsa o zaman bunu söyler. Söylerken doğru söylediğini biliyor. Evet Allah doğrulara doğruluğunun karşılığını hemen anında ihsan eder, ikram eder. Allah onun gönlüne Allah e ismiyle tecelli eder. Onu yüceltir. Onu yüce yapar. E'la isminin tecellisi böyledir çünkü. Eğer o basit şeylerin altında eziliyorsa, dünyanın altında eziliyorsa, ufak tefek sorunların altında eziliyorsa, o Allah'ın E'la ismine iman etmemiş demektir. E'la ismi onda tecelli edip, o E'la olmamış demektir. Bütün isimler kulda tecelli eder, etmelidir etmezse o bir eksikliktir. E'la ismi tecelli etmezse o zelil biridir. O kendini zelil gören biridir. Sürekli ezilir. Kendini ezik hisseder. Ezilmiş, büzülmüş, perişan, ne yapacağını bilen bilemeyen bir kuldur o. Niye? Allah'ın e'la ismine iman etmemiş. Allah e ismi onda tecelli etmediği içindir. Eğer Allah e ismi tecelli etseydi, o Allah ile yüce olurdu. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri anlasaydı, bilseydi, buna iman etseydi, bunu tatsaydı, ezilmezdi. Öyle harap olmazdı. Eğer biri harap olmuşsa, Korkmuştur ve endişe duymuştur. Korktuğu için, endişe ettiği için öyle harap olmuştur. Neden korkar? Şeytandan korkmuştur. Nefsinden korkmuştur. Dünyadan korkmuştur. Dünya hayatından korkmuştur. Bir şeyleri kaybetmekten ya da bir şeyleri kazanamamaktan korkmuştur. Sevdiği şeyi kazanamamaktan ya da kaybetmekten korkmuştur. Endişe etmiştir. Ya da kendi kendine bir yücelik düşünmüş, tasarlamış, kendi kendine bir şeref üretmiştir. İnsanlar benim için şöyle söyler, insanlar benim için böyle düşünür diye düşünür, ondan korkmuştur. Üç türlü korku vardır. Bunlardan bir tanesi haşiyettir. Bir tanesi havftır, bir tanesi de Vehemdir. Haşyet, kulun Allah'ı bilmesinden dolayı, Allah'ın azametini bilmesinden dolayı, Allah'ı tanıdığı için, büyüklüğünü anladığı için, bildiği için, kulun Allah'tan, Rabbinden haşyet duymasıdır. Bu haşyet herhangi bir korku değildir. Kaybetme korkusu, endişesidir. Rabbini kaybetme korkusu endişesidir. Rabbinden uzaklaşma korkusu endişesidir. Bu alimin korkusudur. Bu müminin korkusudur. Bu hikmet ehlinin korkusudur. Bir de havf vardır. Korku, cahilin korkusu. Bilmediği için korkuyor. Eğer bu korkuyu Allah'a karşı duyuyorsa, Allah'ı tanımadığı içindir, bilmediği içindir. Kendi yerini bilmediği için, Allah katındaki yerini bilmediği içindir. Allah'ın ona verdiği kıymeti, değeri bilmediği içindir. Allah'ı isimleriyle, sıfatlarıyla tanımadığı içindir. Böyle bir korku, birinci korku haşyet, kula güç verir, kuvvet verir. Onu Allah yolunda yürütür. Ona güç verir, kuvvet verir, muhabbet verir. Ona Allah'ın yakınlığını tattırır. Allah ile beraber olmayı tadar, haşyet. Ama kauf öyle değildir. Tam tersidir. O da korkuyu yaşar. Allah ile yakınlığı yaşaması gerekir, tatması gerekirken uzak durmayı, uzak olarak düşünmeyi tercih eder. ...unutmayı tercih eder. Yani namazdan namazı hatırlayayım yeter der. Bir de vehm vardı. Bu en kötüsüydü. Bu... ...havuftan daha aşağıdaki bir korkuydu. Bu da... ...sahibini çökertir. Dizlerinin bağını çözen, onu tembel yapar, uyuşuk yapar, öyle elinin ayağının dökülmesine sebep olur. Hiçbir şey yapamam diyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Ama bu korkuyu kendisi öğretmiş. Eala olan Rabbinden haşyet duyması gerekirken, eala olarak başka şeyleri görüyor ve biliyor. Öyle iman etmiş. Mesela dünyayı ala olarak zannetmiş, öyle kabul etmiş, öyle iman etmiş, dünyayı kazanmakta elinden gelmiyor, çöktü, dizinin bağı çözülmüş, elinden hiçbir şey gelmiyor. Ama rezak olarak e'la olan Rabbini bilseydi, böyle olmazdı. Rabbine güvenirdi, Rabbim beni bırakmaz derdi, Rabbim benimledir, Rabbim benden yanadır derdi. Dünya da neymiş? Ben Rabbimi istiyorum, her şeyin sahibini istiyorum. Deseydi böyle olmazdı. Yanlış sevmiş dolayısıyla yanlış korkmuş. Eğer biri terbiye olmamışsa, bir nefis terbiye olmamışsa, teskiye olmamışsa, bir gönül selamete ermemiş, kalp selim olmamışsa bu böyledir. Evet. Bakıyorsun imanını üç kuruşa satabiliyor. Niye? Korkuyor. Korkmuş. Terbiye olmadığı için. Allah ona bir yol takdir etmişti, hidayet yolunu. O yolda yürümedi. Allah'ın kelamına uymadı. Allah'ın öğretmesine tabi olmadı. Evet, kendi kendine eala olan Rabler türetti. Dolayısıyla onlardan korktu, çöktü. Yapılması gereken şey nedir? Allah'a dönüp evet, Sübhane Rabbiyal A'la demektir. Bu sözü söylemek kolay değildir. Bu tesbihi söylemek öyle kolay değildir. Söyledim öyle sıp süp demekle tesbihi olmaz. Nasıl ki Sübhane Rabbiyal A'la diyorsak aynı şekilde A'la ismini Allah'ın Rahman ismi için, Kerim ismi için hangi isim için olursa olsun kullandığımızda onunla beraber kullandığımızda ne olur? Yani, Rahman olan Rabbim E'ladır. Allah Rahman'dır ve Rahman ismiyle sıfatıyla E'ladır. Onun Rahman ismi yüceler yücesidir. Demiş oluyoruz. Onun için E'la ismi bütün isimlere de aynı zamanda sıfattır bu sıfat herhangi bir isimden düşerse, bizim gözümüzde yok olursa yani öyle anlamaz, öyle iman etmezsek o isimde Allah'a şirke düşeriz. Şirke düşmekle karşı karşıya geliriz. Onun için önce bir isimden Allah'ın e'la ismi düşer, ondan sonra o isimde Allah'a şirk koşarız. Bu isim önünde durdukça, bu isimle Baktıkça şirkete düşmeyiz. Ama ne zaman Allah'ın ehla ismini sildikse o zaman o isimde şirkle karşı karşıya geliriz ve şirke düşeriz. Yani Rahman olarak başkalarını kabul etmeye başlarız. Rezak olarak başkalarını kabul etmeye başlarız. Bu durumda evet, şirke düşeriz. Eğer biri Allah'ın e'la olan ismini kabul etmezse, Rabbini e'la olarak kabul etmezse, kendini e'la olarak görür, kendini e'la Rab zanneder. Benim gibi yapsın der. Yani kimden sorumluysa, gücü kime yetiyorsa, kim onun emrindeyse ya da kendi kendine diyebilir. Benim söylediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur herkes benim gibi yapmalıdır, bana uymalıdır dediğinde kendini e'la, Rab zannetmiştir. Yani ben sizi terbiye edeyim, ben size doğruyu göstereyim demiş olur. E'la evet, olan Rabbine kendini ortak koşmuş olur. Yani onun için Firavun ena Rabbukul dedi. Rablığını ilan etti. Onlar da kendini e'lâ zannettiler. Biz Allah'ın sevgilileriyiz, Allah'ın çocuklarıyız dediler. Kendilerini Allah'ın e'lâ ismine şirk koştular. Onun için hiç kimse ne ırkıyla, ne başka bir şeyiyle üstünlük taslayamaz, taslarsa kendini e'la zannetmiş olur kendini Allah'ın e'la ismine şirk koşmuş olur Allah'ın gösterdiği yolda gitmiyorsa onun bu tehlikeye düşmesi kaçınılmazdır başını yere koyup Sıfhan Rabbi ala demiyorsa onun kurtuluşu yok yani hepimiz kendimizi kontrol edeceğiz Allah'ın e'la ismine iman etmiş miyiz? Bizim için e'la olan Allah midir? Onun rızası midir? Onun emri midir? Onun vahyi midir? Yoksa dünya midir? Para midir? Güç midir? Kuvvet midir? Mevki midir? Ya da birilerinin söylediği gibi teknoloji midir? Ya da süper güç dedikleri Amerikan midir, şu midir, bu midir? Böyle bir şey yok. E'la olan Allah. Herkes Allah'ın aciz kuludur. Onun için Allah Hazreti Musa'ya ne buyurdu? Ehla olan sensin dedi. Kul Allah ile beraber olunca Allah'ın <gülüyor> ehla isminin tecellisine evet ne yapar? Mazhar olur. Onu kazanır. Allah ile yüce olur. Büyük olur. Allah ile. Bize tarla olarak ikram ettiği, ihsan ettiği evet, tarlamızdır. Bakalım ona neyi ekiyoruz. Neyi ekersek onu biçeceğiz. Oraya ektiğimiz Allah'ın isimleri ise, Esmaur Hüsna ise bütün şiddetiyle Esmaul Husna'yı üzerimizde yaşarız ve gösteririz. Eğer oraya şeytanın sıfatlarını ekersek kini, nefreti, hasedi, kibri ekersek buracağımız odur. Gönlümüze kendimiz ekmişiz. Ya şeytanın vahyini dinlemiş oluruz ya da Allah'ın vahyini. Allah'ın vahyini dinlersek Allah'a iman ederiz. Allah'ı e'la biliriz. Kabul etmiş oluruz. Ama Allah'a iman etmemişsek şeytanın bize yaptığı vahyi kabul ederiz. Onun gönlümüze yaptığı her ne vesvese varsa, her neyi gönlümüze vahyetmişse, onu alıp onu ekeriz. Ekeceğimiz kin olur, nefret olur, haset olur, kibir olur. Eğer böyleyse, istediğimiz kadar biz kendimize ben iyiyim diyelim. Biz kendimizi şeytanın vahyiyle kirletmişiz, kendimizi kandırmış oluyoruz yani. Aynı şekilde, buradan ahirete neyi gönderirsek onu bulacağız. Allah öyle buyurdu ayet kerimede. Mesela biri tarlası olsun ve tarlasına hiçbir şey ekmesin. Hasat zamanı geldiğinde o da tarlasına giysin. Niye bir şey yeşermemiş desin. Ona ne derler? Sen deli misin? Sen bir şey ekmedin ki. Ekenler biçiyor Ekmeden onu nasıl biçersin? Evet. Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Ve bize düşen bu tarlaya sürekli ekmektir. Her imkanı değerlendirip öyle ekmektir. Ekersek ancak biçeriz. Hasat zamanı kıyamet günüdür. Bununla beraber Allah seriül hesaptır. Üzerimizde aslında ektiğimiz her neyse görünür. Onu biçiyoruz. Bütün ameller imanı kemale erdirmek içindir. Bunun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İman 73 şubedir dedi. Bunun en büyüğü, en kamili, en önde olanı La ilahe illallah'tır. Allah'a Hiçbir şeyi şirk koşmamaktır. Allah'tan başka ilah tanımamaktır. Ama sadece Allah ismine değil, bütün sıfatlarına şirk koşmamaktır. En öndeki, en sondaki de yolda insanlara eza eden bir şeyi alıp yolun kenarına koymaktır dedi. Bu da imanın bir şubesidir. Mesela temizlik imandandır buyurdu. Temizlik de imanın bir parçasıymış. 73 şube. Haya imandandır dedi. Haya. Yani sen utanıyorsun birinden haya ediyorsun. O da imandan bir parçaymış. Ve o her haya ettiğinde sana bir iman kazandırıyormuş. İmanını katlıyormuş yani. İmanın o haya bölümünü katlıyor yalnız. Her ne olursa olsun hepsi imana destektir, imanı arttırıyor. 73 parça şube. 73 bölüm. Yani yaptığın her şey imana dahildir. İmanını arttırır. Yapmazsan, yapmazsan tarlayı ekmemiş olursun. Hiçbir şey bişemezsin. Onun için kitabımızı elimize alıyoruz. Kitabımız gönlümüzdedir. Neler yaptığımızı biliyoruz. Evet, okuduğumuz ayette Allah buyuruyordu. Allah'ın cemalini isteyerek yaptığınız bir iş varsa, evet, bu nimete layıktır. Bu mükafat a layıktır. Ona vereceğiz ve onu razı edeceğiz dedi Allah. Gerisi başka bir şey yok dedi. İle de benim için, benim zatım için, cemalim için yapmışsan tamam. Yoksa yoksa kabul etmiyorum dedi. Mükafata layık hiçbir şeyiniz yoktur dedi. O zaman önce Rabbinin cemalini dilemeyi öğrenmek lazımmış. Şimdi söylüyorsun Allah'ın cemalini istemek lazım diyorsun. Ne diyor? Böyle bir şey yoktur diyor. Allah'ı sevmek lazım diyorsun. Böyle bir şey yok diyor. İnandık mı iman etmişiz. Tamamdır. Yani işin temeli yok. İyi de Allah bak böyle söylüyor. Yani sen bunu söylerken neye dayanarak bunu söylüyorsun? Allah böyle söylemişken mümin olduğunu iddia ediyorsan, bunu nasıl inkar ediyorsun? Nasıl buna itiraz edebiliyorsun yani? Nimete layık başka bir şey yok dedi. Tabii, sen seni yaratanı eğer sevmezsen, onu istemezsen, onun huzuruna layık senin neyin olabilir? Eğer ben cenneti istiyorum diye ibadet yapmışsan, bunun içinde Allah yok. İman yok bunun içinde. Bunun içinde nefsi sevmek vardır. Nefsin arzusunu isteğini sevip onu istemek vardır. Onun peşinden gitmek vardır. Onun için çaba gayret sarf etmek vardır. Allah benim için dedi. Yani seni yaratan Allah buna layık değil midir? Sevilmeye, istenilmeye, cemalının istenilmesine layık değil midir? Sevmiyorsan tanımıyorsun. İstemiyorsan tanımıyorsun. Tanımaya tenezzül etmemişsin demektir. Anlamaya tenezzül etmemişsin demektir. Allah insana kendi ruhundan nef Kendi ruhundan. Nefaktu min ruhi. Ruhumdan nefetti Ruhumdan. Buradan anlamalı ki Allah'a nasıl bir yakındır. Allah onu nasıl seviyor? O Allah'a nasıl halife olmuş? Nasıl ayna olmuş? Bunu anlamaya çalışmalıdır. Bunu tatmaya çalışmalıdır. Bunun için dışarıdan bir şey kazanması, alması gerekmiyor. Bu ruh zaten sahibine aşıktır. Sana düşün sadece onunla olmaktır. Kendi Ruhunla olmandır yani. Eğer kendi kendinle beraber olamıyorsan, sadece dışarıyı görüyorsan, Allah'ı bulman mümkün değildir. Onu anlaman, tanıman mümkün değildir. Çünkü sen kendini anlamamışsın. Kendini anlayabilmen için içeri doğru bir bakman gerekiyor. Gönlüne bakman gerekiyor. Bir kulbünü tek başına yapamayabilir. Zorlanabilir. Ama onu yaratan biliyor. Ne yapması gerekir? Gelecek burada. Hep beraber bunu kazanacağız. Allah'ı sevmeyi öğreneceğiz. Mesela Allah secde et, yaklaş dedi. Secde ediyoruz, yaklaşamıyoruz. Bir sorun var. Yaklaşmadığımız gibi bir süre sonra artık secde edemiyoruz, yoruluyoruz. Niye? Yani bir arabanın yürüyebilmesi için ona benzin lazım. Arabaya benzin koyma, arabayı iteleyin, iteleyin. Zorla götürmeye çalışalım. Nereye kadar götüreceksin? İbadet böyledir. Aşk yok, muhabbet yok. Seni taşıyan muhabbet yok. Muhabbetin seni taşıması gerekir. Sen zoraki secde etmeye çalışıyorsun. Bir süre sonra yoruluyorsun. Arabayı iteleden iteleden araba gitmiyor. Benzini yok. Yakıtı yok. Gönüle, ruha, nur lazım. Aşk lazım, muhabbet lazım. Allah'ın muhabbeti lazım. Ki seni Allah'ın huzuruna, miraca taşısın. Öyle zorla itelemekle yürümez. Zoraki ibadet olmaz. Evet, öyle başlarsın ama o öyle devam etmez. Gerçek manada secdeyi yapıp o muhabbeti kazanman lazım. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Muhabbeti de bir vesileyle verir. Kıyamet günü kitabımızı elimizde aldığımızda göreceğimiz şey o hayat filmimizdir. Hayatımızın filmidir yani. Herkes kendi hayatının baş oyuncusudur. Baş rolünde oynuyor demiyorum. Baş oyuncusu. O kitapta göreceği o odur. Kiminle beraber olmuş? Kimlere uymuş? Hangi yollarda yürümüş, oradaki niyeti neydi, orada ne kadar ihlası vardı, kimin rızasını gözetmiş. Hepsi mevcut ama o onun kitabı, o onun hayat filmidir ve baş oyuncu da kendisidir. Yanında bir peygamber olsa bile yine bu böyledir. Ne kadar onunla beraber olmuş, hayatını ne kadar onunla beraber yaşamış, ne kadar ona uymuş, kendi hayatidir. Peygamberin hayatı değil. Yani o kitapta baş oyuncu yine kendisidir. Biz de kitabımızı alıp okuyacağız. Yani hayat filmimizi bir tefekkürle seyretmemiz gerekir. Nerede güzel yapmışız, nerede doğru yapmışız, yanlışlarımızı nasıl düzelteceğiz? Evet, buna bakıp, tefekkür edip, hesaba çekilmeden evvel kendimizi hesaba çekeceğiz inşallah. Allah'ın e'la isminde e'la ismine şirk koşmamak için bir çare vardır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine Allah yolunun yardımcıları olursanız yani Allah da size yardım eder ayağınızı sirat-ı müstakimde sabit kılar buyurdu ayağın kaymaz yapman gereken şey neymiş ilahi kelimetullah için çalışmak yani siz Allah'a yardım ederseniz dedi Allah'a yardım etmek demek ilahi kelimetullah için çalışmak demektir ilahi kelimetullah demek daha doğrusu e'layi kelimetullah Allah'ın Sözünün, kelimesinin yücelmesi için, isminin yücelmesi için, gününlerde yüce durması için, anlaşılması için Çalışırsan, şabani gayretini sarf edersen Allah da seni yüceltir, senin ayağını istirahat müstehimde sabit kılar, günahlarını mağfiret eder Yoksa bu hastalıktan hiç kimse kurtulamaz e'la olmak hastalığından, ben demek hastalığından, ben büyüğüm, ben akıllıyım, ben bilgiliyim, ben müminim, ben Müslümanım, ben cennetliyim, ben yüceyim demekten kurtulamaz. Kurtulması için ne yapması lazım? E'la-i evet, e Kelimetullah için çalışması lazım. Çaba gayret sarf etmesi lazım. Sarf ederse evet, görür ki en aşağıda durur. Hiçbir şekilde hiç kimseye hiçbir üstünlük taslamaz. Hiçbir şeyle. Allah ona en yüksek makamı vermiş olsa bile en ufak bir üstünlük hissetmez ve bunu hiçbir şekilde göstermez. Tatmaz. Böyle bir şey olmaz onda. Çünkü o Allah'ın kelimesi gönüllerde yücelsin diye çalışıyor. O kelime bir gönülde yücelirse, evet. o gönlü, o gönlün sahibini yüceltir. Onun derdi budur. Allah'a kul olmaktır. Allah'a kulluğa davet etmektir. Evet. Kendisiyle evet. beraber olanları, kendisini dinleyenleri Allah'a kul yapmaktır. Onun için nerede olursak olalım, mutlaka Allah'ın sözünün geçmesi gerekir. Her konuda, acaba Rabbim, nasıl yapmamı ister, nasıl yaparsam Rabbim razı olur derse, Rabbinin kelimesini yüceltmiş olur. Kendisi için. Bir de bunu birilerine tavsiye ediyor, öğretiyor, davet ediyorsa evet, o çalışıyor demektir. Ama bana göre diyorsa, öteki barancaya göre diyorsa ehala olan Rabbini unutmuş demektir. Yok saymış demektir. Başka e'lalar kendine bulmuş demektir. Eğer biri Allah'ın e'la ismine iman ederse, Allah'tan başka şeylere kul olmaktan kurtulur. Abd olmaktan kurtulur. Yoksa başka şeye kul olmaktan kurtulması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Eğer biri Allah'a iman etmişse, iman demek emin olmak demektir. Allah'tan emin olmak. Allah müminleri anlatırken de öyle buyuruyordu. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler, güvenirler dedi. Eğer biri Allah'a iman etmişse Allah'a güvenir. E'la olan Rabbine güvenir. Her konuda. Güvenmiyorsa e'la olduğuna iman etmediği içindir. Allah kahirdir, batındır ve e'ladır. E'la yüce demekti. En yüce, tek yüce demekti. hem mevki olarak hem makam olarak ikisi birbirinden farklıdır. Yüce demek yukarıda demek değildir. Çünkü kişinin, eşyanın durumuna göre değişir. Mesela bulunduğumuz yerde bize göre başımızın üzerinde olan şey yukarıdadır. Ona yukarı diyoruz. Ama mesela birinin aydan dünyayı seyrettiğini farz edelim. Dünyanın dört bir tarafında insanlar vardır. Birinin yukarıda dediği öteki için aşağıdadır. Hepsinin ayakları birbirine bakar. O yuvarlak üzerinde Her biri bulunduğu yerde yukarı der. Ayakları birbirine baktığı için, bir öteki için, ters taraftadır ve ona aşağı gider yani. Bütün varlık için bu böyledir. Onun için Allah evvel, ahir, zahir ve batındır. Zamandan, mekandan münezzehtir. Yüce deyince, eala deyince, ali deyince, müteali deyince. Evet, bu üçü de Allah'ın isimleridir. Ali, müteali, eala. Bu zahiri olarak yukarıda olmayı ifade etmiyor. Allah zamandan, mekandan münezzehtir Allah size şah damarınızdan yakındır buyurdu. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır dedi. Çünkü yukarı, aşağı, sağ, sol, ön, arka, sınırı olan şey için geçerlidir. Sağın bittiği yerde sol başlıyor, solun bittiği yerde sağ başlıyor. Bize göre, mesela şu anda bulunduğumuz duruma göre, siz benim önümdesiniz, ama ben de sizin önünüzdeyim. Aslında tam birbirimize karşı ters durmuşuz. Yaratılmış mahluk için bu böyledir. Ama Allah için yön, bunu düşünmek bile meseleyi anlamamaktır. Zamansızlığı, mekansızlığı zaten akıl almaz, kabul etmez. Onun için Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. Zamanla, mekanla kayıtlı olan akıl, zamansızlığı, mekansızlığı anlayamaz, kavrayamaz. Onun için Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. Varlık, bütün varlık onun isimlerinin tecellisinden ibarettir. Her şey onun isminin tecellisinden meydana gelir, Allah yaratır. Yani varlığın en küçük parçası atomdur. O çekirdeğin etrafında dönen moleküller, onların hareketine göre, sayısına göre, durumuna göre madde meydana gelir ve hepsi hareketten ibarettir. O da kendi içinde hareketten meydana gelir. Sıfır noktası yani. Yani hepsi nurdan meydana gelir. Her şey. Allah'ın isimlerinin tecellisinden meydana gelir. Allah'ın kudret deryasının içindeyiz. Onun için buyurdu ne yana dönersen dön Rabbinin vecihi oradadır. Evet. Bu durumda bana düşen Rabbimin vecihi istemektir. Ne yana dönersem onun vecihiyle karşı karşıyaysam onunla muhatapsam bana her anda muameleyi o yapıyorsa, beni varlıkta o durduruyorsa, beni varlığıyla diri tutan oysa, dirilten oysa Onunla görüyor, onunla işitiyor, onunla biliyorsam. Onunla diliyor, onunla seviyorsam. Benim ondan başka bir şeyim yokmuş. Benim onu yok saymam kendimi yok saymammış. Onu unutmam kendimi unutmammış. Onun için Allah buyurdayt kelimede. O ayetlerimizde yüz sevilenler bizi unutanlara biz de onları onlara unuttururuz. Allah'ı unutmak demek, kendini unutmak demektir. Allah'ın kıymetini bilmemek, kendi kıymetini bilmemek demektir. Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi korumamak, yani onu taşımamak, kendi kendine zulüm, kendi kendine hakarettir. Hakaretin en büyüğüdür. Bir insanın Rabbini unutmasıyla, ben köpeğim demesi arasında hiçbir fark yoktur. Onu ciddiye almamasıyla onun yolunda yürümemesiyle onun vahyini ciddiye almamasıyla onun bir eşekten farkı olmaz. Ben eşeyim deyip eşeklik yapsa onun için daha hayırlıydı. Kıyamet günü söyleyecek, keşke toprak olsaydım. Keşke köpek olsaydım. Keşke eşek olsaydım diyecek. Eşek olmayı da kabul edecek, köpek olmayı da kabul edecek ama yok, köpek bile olamamış, hayvan bile olamamış. Allah öyle buyurdu, onlar hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Kim? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, inkar edenler, iman etmeyenler, Allah'ı dinlemeyenler, Rabbini dinlemeyenler, sahibini dinlemeyenler her şeyini, varlığını, boşluğu olduğu Rabbini ciddiye almayanlar. Nasıl ki ahirette perde açılınca bu böyleyse, o şimdi de öyledir. Hiçbir farkı yoktur. Biri Allah'ı ciddiye almıyorsa, benim Rabbim a'ladır demiyorsa, en güce benim Rabbimdir. En yüce olan Rabbimin kelamidir En yüce olan Rabbimin gösterdiği yoldur demiyorsa, en büyük makam, en yüksek makam Allah olan Rabbime secde etmektir, ona abd olmaktır demiyorsa, onun köpekten hiç farkı yok, eşekten, domuzdan hiç farkı yok. Ama köpeğin de kendine göre bir şerefi vardır. Bir zikri vardır, bir vazifesi vardır. Köpeğe hakaret olsun diye söylemedim. İnsana göre köpek yani. Eğer Allah seni kendini sevdiği için seni kendisine ayna olsun, sana bakınca kendisini görmek istediği için yaratmışsa, seni böyle bir şerefe nail etmişse, seni böylesine mükerrem etmişse, kerrem nahu beni adem, seni bütün mahlukata eşref yapmışsa, mahlukatın en şereflisi yapmışsa, biri de kendi şerefinden, Allah'ın kendisine bahşettiği şereften yüz çevirip, Allah yokmuş gibi yaşıyorsa, yokmuş gibi konuşuyorsa, yokmuş gibi davranıyorsa, Şeytan bile ondan kaçar. Şeytan bile ben senin yaptığını yapamam der. Ben alemlerin Rabbinden korkarım dedi şeytan. Ben bunun yaptığını yapamam. Ben alemlerin Rabbinden korkarım dedi. Niye? Şeytan bir kere Allah'ın emrine karşı gelip secde etmedi bir sefer kovuldu secde etmeme bahanesi de vardı kendine göre aklına göre ben bu çamurdan yarattığına nasıl secde ederim aslında ne demek istedi secde edilmeye layık sensin dedi zaten Allah'a secde ediyordu hiçbir şekilde itiraz etmemişti ben dedi buna secde etmiyorum ben sana secde ederim secde edilmeye bir tek layıksın dedi Peygamberi kabul etmeyenler, müşid-i kabul etmeyenler, iblisin söylediğini söyler. Ne der? Ben diyor Allah'a itaat ediyorum, bana Kur'an yeter, kıl namazını otur evinde, İyi de senin bu kulluğu öğrenmen lazım. Bir işi, bir sanatı öğrenmek için gidip ustasından öğreniyorsun. Allah'a kul olmanın ustalığı da vardır. Veliler, Kul olmanın ustasıdır. Peygamberler Allah'a kul olmanın ustasıdır. Allah'a kulluğu öğretir. müşri Kamil bu demektir. Kulluğu öğreten demektir. Kulluğu tattıran demektir. Yaşatan demektir. Sen ondan kulluk öğreneceksin. Hemen şeytan devreye giriyor. Kul ile Allah arasına kimse giremez. Kendisi giriyor yalnız. Senin sırat-ı müstakiminin üzerinde oturacağım dedi Allah'a. Kendisi kul ile Allah arasına giriyor, sırat-ı müstakimde oturuyor. Ama biri onu rahatsız edecekse, ona kalk buradan diyecekse, hemen gösteriyor bak diyor aranıza girmiş. Sen diyor, kendi kendine kulluğunu yap tamamdır. Kendi kendine tamam olsaydı Allah peygamberi neye göndermiş? Bazı arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor mesela, yapmıyor değil, yapamıyor, haşyet duymak, hafif duymak, bir de vehen vardı. O vehn halini yaşıyor, tabiri caizse dizinin bağı çözülmüş, eli ayağı dökülmüş, ayakta duramıyor, hiçbir şey yapamıyor. Ne yapması lazım? secdeye kapanıp benim e'la Rabbim sensin. Sen subhansın. Ben hatalıyım, kusurluyum, acizim. Bana yardım et. Bana yardım et ya Rabbim. Bir şey yapamıyorum. Kulgumu yapamıyorum. Seni zikredemiyorum. Seni tesbih edemiyorum. Sana hamd edemiyorum. Sana secde edemiyorum. Yolunda yürüyemiyorum. Ama ters tarafa döndüğümde Yürüyorum. Şeytanın yoluna döndüğünde yürüyorum. Yürütür orada. Evet. Bana yardım et lazım. Rabbine sığınıp bana yardım et lazım. Sen benim Allah e olan Rabbimsin. Mülk senindir. Kuvvet senindir. Kudret senindir. Her şey senin elindedir. Gönlümü kendine çevir. Kendinden başka tarafa gönlümü çevirme ya Rabbi. Huzuruna geldiğimde asi olanlardan olmak istemiyorum. Sana şirk koşanlardan olmak istemiyorum. Sana hainlik yapmış olanlardan olmak istemiyorum. Kendi kendime zulmedenlerden olmak istemiyorum. Kendi kendime ihanet edenlerden olmak istemiyorum. Bana yardım et ya Rabbi. Benim senden başka gidecek yerim yoktur. Ama sen bana yardım edersen ben kurtulurum. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Her ne yanlışı yapmışsam, her ne yanlışım benim bu halime sebep olmuşsam, ona tövbe ediyorum. Onun için senden mahfiret diliyorum ya Rabbi. Ne ki beni böyle yere çökertip yere yapıştırmışsa, dizimin bağını çözmüşse, seni yolunda yürütmüyorsa, hangi yanlışım, hangi günahım buna sebep olmuşsa, bunun için istiğfar ediyor, bunun için tövbe ediyor, bunun için sana sığınıyorum ya Rabbi, diyoruz. Beni yolunda yürüt, eğer bilmem gerekiyorsa, kurtulmam gerekiyorsa, o yanlışımı da bana öğret ya Rabbi. Eğer o yanlışım devam ediyorsa, bana öğret ya Rabbi. Öğret ki o yanlışı da yapmayayım. Olmuş, bitmiş bir yanlışın ağırlığıysa, evet, onu hiç olmamış gibi mahfuret et, sil ya Rabbi diyoruz, dememiz lazım. Hiç kimsenin Allah'a gitmekten başka çaresi yoktur. Ona iman etmekten başka, onun rızasını, dostluğunu, cemalini istemekten başka gideceği bir yol yoktur. Ona gitmeyenler, gidemeyenler cehenneme yuvarlanır. Başka yer yok. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. Böyle bir şeylerin peşine takılıp hayatımızı sarf etmiyor, heba etmiyor, çöpe atmıyoruz, atmamamız lazım. Hayatımızı dünyaya, insanlara göre değil, Allah'a göre yaşamamız lazım. Gözümüzü, gönlümüzü Allah'ın rızasından ayırmamamız lazım. Eğer böyle olursa Allah'a kulluğu kabul etmişiz demektir. Yoksa nefsimize kul olmuşuz, Nefsimizin peşinden gidiyoruz demektir. Kul, kuldur. Hiçbir şekilde kulluktan kurtulmaz. Mutlaka kuldur. Ya Allah'a kul olur, diğer mahlukata kul olmaktan kurtulur, ya da nefsine kul olur, şeytana kul olur, abd olur. İkisinden biridir. Bakacağız. Hayatımızı neyin peşinde koşarak yaşıyorsak, Kulluğumuz O'nadır. Allah'ın rızasını gözeterek koşuyorsak, hayatımızı öyle yaşıyorsak, derdimiz Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'ın cemali ise, evet Allah'a kul olmayı kabul etmişiz ve Allah yolunda yürüyoruz. Ölürsek Allah bizi bir veli gibi karşılar. O yolda ölmüşüz çünkü. Onun yolunda ölmüşüz. Ama başka tarafa gidiyorsak, isterse gece gündüz ibadet edelim, Allah yolunda yürümüyorsak, hesabımız çetin demektir, ağır demektir. Daha doğrusu, Allah'a iman etmemişiz demektir. Benim bunu söylemiş olmam, mutlaka bir sorumluluğu gerektirir. Allah benim bu söylediklerimin hesabını bana sorar. Eğer benim söylediğim doğru değilse, bunun hesabını bana sorar. Niye kullarımı böyle korkuttun diye bana sorar. Ama biri Allah'ı kabul etmemişse, alemlerin Rabbi olan Allah onu kabul etmiyor. O beni sevmiyorsa, o beni istemiyorsa, onun derdi benim rızamı kazanmak değilse, Başka bir şey bana şirk, koş, şirk koşuyorsa onu nasıl kabul edeyim? Öyle söylüyor. Nasıl kabul edeyim? Böylesine saygısız, böylesine terbiyesiz, böylesine küstah birini kur olarak nasıl kabul edeyim? Öyle söylüyor. Nefsinin söylediğini, şeytanın verdiği vesveseyi ya da birilerinin söylediğini benim sözümün önüne koyuyor. Bu beni nasıl Rab olarak kabul etmiş? Biri Allah'ı kabul etmezse Allah onu kabul etmez. Biri Allah'ın rızasını gözetmezse Allah onu razı etmez. Allah'tan razı olunmayı bekleyemez o kimse. Bekliyorsa kendine hayal kuruyor. Sen kısacık dünya hayatını ebedi bir hayata tercih edemedin. Allah'ın senin için tercih ettiğini sen kendin için tercih edemedin. Allah'ın senin için sevdiğini sen kendin için sevemedin. en kötü halımız Allah'ı beğenmemektir Allah'tan razı olmamaktır yani Allah'ı e'la olarak kabul etmemektir kabul edersek halımız nasıl olur şükür halinde oluruz her türlü nimetini görüp şükür halinde oluruz sevmediğimiz, beğenmediğimiz bir sıkıntı olduğunda hastalık olduğunda bir musibet bela geldiğinde onu Allah'tan bilip sabrederiz. Rabbim mutlaka gerekeni yapar. Diyorsak, bu durumda evet iman etmişiz. Ama her birimiz kendimizi hesaba çektiğimizde Rabbimizin nimetlerine karşı, ikramına karşı gerçekten Şükürsüz olduğumuzu görürüz. nankörlüğümüzü görürüz. Allah dileyen şükretsin dedi, dileyen küfretsin dedi. Dileyen iman etsin dedi, dileyen kafir olsun dedi. Hiç fark etmez dedi, tercih sizindir dedi. Öyle buyurdu. Şükürle imanı, nankörlükle küfürü bir araya koydu. İkisi aynıdır dedi. Eğer biri Allah'a şükrediyorsa onun bir gönül sevinci vardır, bir gönül muhabbeti vardır. Öyle boğulmaz. Eğer iman etmişse ne der? Rabbim benimle beraberdir. Bana benden daha yakındır. Bütün varlığım onunla vardır onunla diriyim, kendinden bana hayat vermiştir, evet, sıfatlarıyla, isimleriyle bana tecelli eden O'dur, bendeki bütün sıfatlar O'na aittir. Bu kadar yakın, bana benden daha yakın, birine, bir şeye, O'ndan daha yakın ne vardır? O'nun hakikati vardır. Hakikati Allah'tır. Allah öyle söyledi. Yetmedi, ne yana dönersen dön, Rabbinin veşi oradadır dedi. Ve sen her anda onunla muhatapsın. Allah dilemeyince ağaçtaki yaprak düşmez dedi. Allah her şeyi bilendir. Açığı da gizliyi de bilendir. Gökte göğe çıkanı da yere ineni de bilendir. Toprağın dibinde kaç tane habbe vardır? Hangisi yeşerecek onu bilendir. Sadece yerin üstündekini değil. Neyle biliyor? Öyle zahiri bizim bildiğimiz gibi değil. Onu onunla biliyor. Eğer beni bütün mahlukattan üstün tutmuşsa, şerefli kılmışsa, ekrem kılmışsa, kerim kılmışsa, en büyük ikramı bana yapmışsa, her şeyi senin için, seni de kendim için yarattım demişti. kendim için yarattım ne demek? sen onu unutunca nasıl onun için olursun? Allah buyurdu ayet-i kerimede de ki namazım, kurbanım hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir bunu söylemen lazım Böyle olman lazım. Ne buyurdu bir de? De ki size tek bir nasihatim var. Nerede olursanız olun. İster tek başınızda, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi. Allah unutulmaya gelmez. Unuttuğumuz anda ondan mahrumuz. Peki hatırlayınca ne olması gerekir? Hatırlayınca şükür olması gerekir, hatırlayınca hamd olması gerekir, hatırlayınca muhabbet olması gerekir, aşk olması gerekir, vecd olması gerekir. Sen Rabbinle berabersin, Rabbinin huzurundasın. Senin her şeyi unutman gerekir, senin kendini unutman gerekir. Bırak hatırlamayı, namazda bile bunu beceremiyoruz, huzurda bile bunu beceremiyoruz. Eğer Allah'ı razı edersen, Allah da seni razı eder. Sen Allah'ı seversen, Allah'ın sevgisine layık olursun. Ama sevmek ispat ister, rıza ispat ister. İmtihan bunun içindi. Allah kazanma imkanı tanıyor. Hadi ispatla diyor. Bana olan sevgini ispatla. Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. En büyük nimet iman nimetidir. İmanımızı üzerimizde göstermemiz lazım. İmanımızın üzerimizde görünmesi lazım. İman Allah'ı sevmektir. Her şeyden çok, canından çok sevmektir. Aşık biraz vecd halinde olmalıdır. O Aşkı, muhabbeti üzerinde göstermelidir. Allah'a olan muhabbetini. Evet. O muhabbeti üzerimizde gösterelim. Öyle ki, şükretmiş olalım. İman nimetine şükretmiş olalım. Varlık nimetine şükretmiş olalım kendini bize tanıttığı için o marifet nimetine şükretmiş olalım. Yoksa bir avuç toprağa boğulursak onun altında ezilirsek Allah'ın bizi bize tanıttığı gibi kendimizi tanımamış oluruz. Kendimize hakaret etmiş, kendimize zulmetmiş oluruz. Kendi kendimize hainlik yapmış oluruz. Mesela ben bir örnek vereyim. Sürekli ibadet halinde olan biri bütün ibadetlerini yerine getirsin ama şükürsüz olsun. Allah'a şükretmesin. Rabbine karşı nankör olsun ve Rabbinden razı olmasın. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul etmesin. Edemesin. Dili ne söylerse o önemli değildir. Gönlündeki hali öyle olsun. Biri böyle olsun. Biri de her türlü yanlışı yapsın. Ama Rabbine karşı boynu bükük olsun. Rabbinden razı olsun. Allah katında hangisi kıymetlidir, değerlidir, imandı olanın. Çünkü Allah'a şükür imanın yarısıdır. Öteki yarısı da sabırdır. Ötekinin, o ibadet edenin, ibadet ettiğinizden edenin imanı yok. Yani şükürsüz biri, sabırsız biri, gece gündüz ibadet halinde olmuş olsa bile, En kötü haldeki biri Rabbinden razıysa, şükrediyorsa bilelim ki Allah katında üstün olan o şükredendir. Rabbinin kudretini anlamış, kuvvetini anlamış, mülkün sahibi olduğunu anlamış ve Allah'ın muamelesine sabrediyorsa üstünü odur. Allah'a yakını odur. Çünkü Allah'a yakınlık iman iledir, takva iledir. Allah'a isyan etmemektedir, itiraz etmemektedir. Evet, onun için şükürsüz biri nankör biridir, sabırsız biri isyankar biridir. Söylemeyi kendime yakıştıramadım ama söyleyeceğim. Biri şükretmiyorsa, sabretmiyorsa, gece gündüz ibadet halinde de olsa, o meyhanedekiler, gece gündüz içenler onlardan daha kıymetli, daha değerlidir. Yetmez. Bir de o bedenli satan kadınlar var ya, onlara ne deniyordu? Onlar onlardan daha iyidir. Yeminle söylüyorum daha iyidir. Bunun için Resulullah Efendimiz bir örnek veriyordu. Ne buyuruyordu? Buyurdu ki, Beni İsrail'den bir kadın vardı. Abid bir kadın, abid. İbadet ehli bir kadın. Her ne olduysa evinde kedisi ona zarar vermişti. O da kediyi bir odaya kapattı. Kedi susuzluktan öldü. Cennetlik bir kadın dedi. Ama sırf bundan dolayı cehenneme gitti dedi. Bir hayvana, kedisine merhamet etmediği için. Bu kedi meselesi değildi yalnız. Bu kedi olur, bu köpek olur, inek olur, eşek olur. O fark etmiyor. Merhameti yokmuş ondan dolayı dedi. Buyurdu ki yine Beni İsrail'den bir kadın vardı. Biraz önce söylediğim bedenini satarak geçiniyordu dedi. Bir yolculuk esnasında yolcular mora vermişti. Herkes kendisine su kuyudan çekip ihtiyaçlarını giderdi. Orada bir de köpek vardı dedi. Köpek susuzluktan o kadar susamış ki ıslanmış kumları yarıyor dedi. Kadın dedi bir şey bulamayınca ayakkabısını çıkarıp ayakkabısıyla bir de belinden kuşakını çıkarıyor, ayakkabısına bağlıyor, kuyudan su çıkarıp köpeği suradı dedi. Etini satarak geçinen bir kadın dedi. Allah onun bu tavrından dolayı onu cennete koydu dedi. Önce iman. O Allah'ın bir mahlukatına merhamet etti, cennete gitti. Öteki Allah'ın bir mahlukatına merhamet etmedi, cehenneme gitti. Önce birbirimize merhamet etmemiz lazım. Merhamet. Birini eleştiriyorsak, çekiştiriyorsak, yeriyorsak, kötülüyorsak, gıybetini yapıyor, dedikodu yapıyor, iftira atıyorsak, biz ona beddua ediyoruz. Biz ona merhamet etmiyoruz. Biz ona küfür ediyoruz. Biz ona beddua ediyoruz. Yaptığımız her gıybet, her dedikodu evet, bir bedduadır. Birbirimize merhamet etmiş olmuyoruz. Birbirimize etmiş oluyoruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Gıybet zinadan beterdir dedi. Zinadan daha kötüdür dedi. Gıybet. Birini çekiştirmek, yermek, küşümsemek doğru olsa bile zinadan beterdir dedi. Bir de gıybet ederken eğer bir fitneye sebep oluyorsa bir rahatsızlığa sebep oluyorsa Allah buyurdu ayet-i kerimede fitne adam öldürmekten daha beterdir. Fitne adam öldürmekten daha beter. Cinayet işlemiş haberi yok. Allah'ı ciddiye alıyoruz. Allah'ın Resulünü ciddiye alıyoruz. Allah'ın kelamını ciddiye alıyoruz. Gıybet etmekten kendimizi koruyor, muhafaza ediyoruz. Birilerini çekiştirmekten, küçümsemekten, gıybetini yapmaktan uzak duruyoruz. Birileri bunu ibadet zannedebilir, ibadet. Birileri bunu yaparken bunu ibadet mantığıyla yapıyor. Ben diyor Allah'tan yana durmuşum, bu ibadettir. Kim söyledi? Şeytan ona söylüyor. Şeytan dostlarına vahyeder. Şeytan ona diyor ki sen Allah'tan yana durmuşsun, onun için... Senin bu yaptığın ibadettir diyor. Başkasına hakaret etmen, küfretmen, küçümsemen ibadettir diyor. Şeytan öyle söylüyor ona. O da bu haliyle mümin olduğunu zannediyor, Müslüman olduğunu zannediyor. Hatta en önde zannediyor kendini. Başkalarına da yol göstermeye çalışıyor. Ben diyor doğruyu yapıyorum, hadi siz de gelin bana uyun. Mürşidi olmayanın, mürşidi şeytandır, budur işte. Mürşidi olmayınca, ya da mürşidi var da mürşide uymuyor. Şeytan ona mürşitlik yapar. Şeytanın işi nedir? Yolu gösterir. Hadi böyle yapın diyor. Doğru böyledir diyor. Kim söylemiş? Bence diyor. Öyle söylüyorlar. Büyüklerimiz öyle söylemiş. Allah ne diyor? Onu ilgilendirmez. İş oraya gelince aklı kapanıyor, şuuri kapanıyor, anlamıyor. Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır kesiliyor. Evet, bir daha söyleyeyim. Kim Allah'ın kullarına, mahlukatına merhamet ederse Allah'ın rahmetini hak eder. Allah da ona o mahlukata nasıl muamele etmişse öyle muamele eder, rahmet eder. Onun kullarına mahlukata ikram ederse ikrami hak eder. Yanlış yaptıklarında ona karşı suç işlediklerinde affederse, onun da işlediği suçu Allah affeder. Kim Allah'ın kullarına yardım ederse, destek olursa, sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını giderir. Ama bunları görmezden gelirse ne buyurdu Allah? Kim ayetlerimizi unutursa, bizi unutursa biz de onu unuturuz kıyamet günü. Evet. Kim yok sayarsa beni ilgilendirmez derse Allah da onu yok sayar. Onun için buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam, kıyamet günü bir kulü huzura getirip hesaba çekerler. Allah ona buyurur ki, ben açtım, sen beni doyurmadın. Suya ihtiyacım vardı, sen bana su vermedin. Elbisem yoktu, sen beni giydirmedin. Hastaydım, sen beni ziyarete gelmedin. Dört diyecek ki, ya Rabbi, sen bunlardan münezzehsin. Niye beni böyle hesaba çekiyorsun? Allah buyurur, ben sana imkan vermiştim, imkanın varken. Falan kulum hastaydı, onu ziyaret etmedin. Falan kulum, elbisesi yoktu, onu giydirmedin. Faran kulum açtı. Sen onu doyurmadın. Faran kulum suya ihtiyacı vardı. Ora su vermedin. Sen bilmez misin ki ben kulumla beraberim? Ona yapsaydın bana yapmış olurdun. İşte Allah'ın kuruna verdiği kıymet değer budur. Beraber mi diyor? Beraber. Ben oyum diyor. Ona yapsaydın bana yapmış olurdun diyor. Kul budur işte. Kul bu şerefi anlamalıdır. Allah'ın kendisine tanıdığı bu değeri almalıdır. Şerefi kabul etmelidir. Diğer kullara da bunu vermelidir. Kendisine bu şerefi vermeyince, bu değeri vermeyince, başkasına da veremiyor. Biri bir kurun kalbini kırdığında, isterse o Müslim olsun. Allah'ın kulüdür. Hiç kimsenin bir başkasını, başkasının hesabını görme hakkı yoktur. Kimse böyle bir hakka sahip değildir. Allah hiç kimseye böyle bir hakkı tanımaz. Bir kulun kalbini kırarsa, o kalpten Allah'ın gazabını alır. Bir kulun kalbini sevindirirse, o kalpten Allah'ın sevgisini kazanır. Allah'ın adeti böyledir, ölçü böyledir. Ya doğru yaparız, Allah'ın bizden istediği gibi yapar, öyle olmaya çalışırız ya da kendi kendimize bir din öğretiriz, kendi kendimize hayal kurarız. Cennetin hayalini kurarız. Sadece doğru yerde olmak hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Doğru yerde doğru yapman lazım yalnız. ''Doğru yerde doğru yapmıyorsan bir şey kazanamazsın. Herkese çalışmasının karşılığı vardır.'' buyurdu. ''Kim eliyle neyi kazanmışsa ona o vardır.'' buyurdu. Nasrettin Hoca için anlatırlar. Eskide köy yerinde böyle o taştan oyma şeyler vardı. İçinde bulgur dövüyorlardı. Belki televizyonda görmüşsünüz o şeyde. Bülgürü döverken iki kişi döver. Biri kaldırıyor, öteki tokmuğu indiriyor böyle. Diyor başka biri geldi dedi ki ben de şey yapmak istiyorum, dövmek istiyorum. Buna para karşılığı bülgürü döverlermiş. O ikisi yok demiş. Ancak bize yeter zaten. Fazla bir şey kazanmıyoruz. Dövmüşler döverken o diğeri de yanlarında durmuş. Bir yere gitmemiş, seyretmiş onları. Bunlar dökmüşler, işi bitirmişler. Paraları aldıklarında, o üçüncü adam da demiş, Biz, ben de sizin ortağınızım. Ben de buradaydım. Siz tokmakı kaldırıp indirirken, ben de hah dedim. Size destek verdim yani. Bunlar olmaz diyor, tartışıyorlar. Hadi Hocaya gidelim diyorlar. Gidiyorlar Nasrattı Hocaya. Dürümü anlatıyorlar, bu diyor çalışmadı, hiçbir şey yapmadı, biz onu ona sen burada bekle de demedik. Ama beklediği adam biz topbaki indirip kaldırırken ki o da hız dedi, hay dedi. Şimdi ortakımız olduğunu söylüyor. Yorulan biz ortak olmaya çalışan bu dedi. Nesil Tehkoca ki, eskiden gümüş paralar vardı. Kaç para aldınız? Ver bakayım o parayı diyor. Adamları aldığı parayı Natip Hoca'nın eline koyuyorlar. Diyor Natip Hoca alına, alıp sallıyor böyle. Adama diyor ki sen paranın sesini duyuyor musun? Evet diyor duyuyorum. İyi dinle diyor. Bir daha sallıyor. Gümüş parayı ses geliyor mu? Geliyor diyor. Senin de diyor alacağın o paranın sesidir. Sen de alacağını aldın hadi git. Senin alacağın bu kadardır. Hepsi bu kadar. Niye bunu anlattım böyle? Yani bir yerde bulunuyor sadece yapıyorsak bilelim ki bir şey kazanmıyoruz. Cennetin kokusunu bile alamayız. Allah'ın rızasının kokusunu bile alamayız. Çalışan kazanır. Çalışan. Yapan kazanır. Elinden geleni yapan. Çabasını gayretini sarf eder. Yoksa kuru kuruya böyle gelmiş gitmiş, ben de oradayım ben ne de yaptım demekle bir şey kazanmıyoruz yani. Evet, alacağımız nimetin sesi olur sadece, başka bir şey değil. O da hiçbir işe yaramaz, yeğilmez, içilmez yalnız. Ayet-i Allah öyle buyuruyordu. Kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Çünkü onlar yaptıklarından dolayı, amellerinden dolayı bir de karşılık bekliyorlardı. Niye böyle? İman etmemişler. İman nedir anlamamışlar. Rablerini razı etmek için dertleri olmamış, böyle bir dertleri olmamış. Razı etmek için çaba gayret sarf etmemişler. Allah'ın sevgisine karşılık vermemişler. Böyle içten yürekten Allah'a dönüp, ya Rabbi ben de seni seviyorum dememişler, diyememişler. Eğer çocuğumuz bizi sevmese, bizi büyük olarak kabul etmese, bizi dinlemese, başkalarını bize tercih etse, biz onu evlatlıktan red ederiz. Hal böyleyken Allah bizi nasıl kabul eder? Eğer başkalarını, başka şeyleri Allah'tan büyük kabul etmişsek, O'nun sözünü dinlemişsek, onları Allah'ın önüne koymuşsak, Allah'tan çok sevmişsek, Allah bizi nasıl kabul eder? Bu akıl değildir. Bu mantık değildir. Bu aklını kullanmak değildir. Allah hepimizi e'la olan Rabbimize iman edenlerden eylesin. Rabbimizi e'lâ olarak bilenlerden eylesin. Amin. Her konuda onun e'lâ oluşuna iman edenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Evet, namaz müminin miracıdır. Namaz, miracı olmayınca, söyledim biraz önce, eğer aşkla, muhabbetle yapılmıyorsa arabayı zora itelemek gibi bir şeydir. Bir yere kadar itelersin, sonra yorulursun, bırakırsın ibadetin ibadetin özü duadır. Namaz baştan sona duadır. Hem gönlümüzle hem bedenimizle Allah'ın huzurunda durup yaptığımız duadır. İbadetin en büyüğüdür yani. Namazın içinde de secde ibadetin en büyüğüdür. Eğer namazı aşkla kılmıyorsak bizi yaratan Rabbimizin huzurunda kendimizi görmüyor, bilmiyor bunu tatmıyorsak sıkıntı duyarız şeytanın verdiği vesveselerle sıkıntı duyarız bunun için yapılması gereken şey tefekkürdür Allah'ı zikirdir, tefekkürdür söyledim, günde yarım saat bir saat mutlaka tefekkür etmemiz lazım, kendimizi hesaba çekmemiz lazım Biraz önce Allah'a kulluğu anlatmaya çalışırken aslında o tefekkürde nasıl tefekkür etmemiz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Eğer tefekkür ederse gur ile Allah arasındaki perdeler kalkar. Gönül perdesi, bir şey görmesi gerekmiyor. Mesele tatmaktır, yaşamaktır. Allah'ın yakınlığını yaşamaktır, onu tatmaktır. O zaman aşk olur, muhabbet olur. Kardeşlerimiz gönlünü açıp bizi dinlerse, bunu mutlaka alır. O zaman ibadetini aşkla, muhabbetle yapar. İstese de onu bırakamaz. Sevdiğimiz biri varsa, onunla görüşmeyi isteriz ve severiz. Hatta birileri aramıza girse, bununla görüşme dese bile bizi ondan ayıramaz. Niye? Çünkü seviyoruz. Onunla görüşmek, onunla konuşmak istiyoruz. Sevdiğimiz için. Allah'ı sevince bu böyledir. Onunla konuşmak istiyorsun. Onun huzurunda durmak istiyorsun. Kur'an'ın üstüne yemin edip de tekrar aynı hatayı yapmak, ne kadar doğrudur. Elbette ki yanlıştır. Kur'an'ın üzerine yemin etmek en büyük yemin değildir. En büyük yemin Allah adına yapılan yemindir. Kur'an daha Allah'ın kelamıdır. Doğru bir yemin de değildir. Allah'ın adından başka hiçbir şeye yemin doğru bir yemin değildir. Bazıları işte Kur'an'a yemin etmiş, sanki Allah'ın adından daha büyük bir şeye yemin etmiş gibi zanneder. Bu yanlıştır. En büyük yemin vallah demektir. Bundan daha büyük yemin yoktur. Allah'ın zat ismine yemin etmişsin. Bundan sonrası yok. İş bitti. aynı hatayı yapmak ne kadar doğrudur diye sormuş. Aynı hatayı yapabilir. Allah adına yemin etse de. Allah Kurunu biliyor ki kul acizdir. Aynı hataya yine düştü. Ne yapması lazım? Bir daha tövbe etmesi lazım. Allah adına yemin etmiş ve Kur'an'a yemin etmiş, aynı hatayı bir daha yapmış. Aslında yemin etmişse ne demiş olur? Ben bu yanlışı yapmak istemiyorum ve yapmayacağım. Ama düştü. Evet, hatasını ciddi almış demektir. Allah ora nasıl bir muamele yapar kimse bilemez. Onun için bizim kendi kendimize hüküm vermemiz doğru değildir. Bunun cezası budur, bu böyle yanlıştır demek doğru değildir. Bilemezsin. İçki satılan yerde alışveriş yapmak haram midir? Haram değildir. Alışveriş yapıyorsun, o ayrı şey. Öyle helal, haram demek öyle basit bir şey değildir. Ama doğru bir şey midir? Doğru bir şey değildir. Alışveriş yapacaksan, doğru dürüst bir yere gidip alışveriş yap. Ama mecbur kalmışsın. Sorun olmaz. Sen işki almıyorsun, orada aldığın şeyin parasını ödüyorsun. Ama mümkünse içeri bile girmemek lazım. Öyle keyfi değil. Mecbur kalınca alışveriş yapabilir. Mecbur değilse Kesinlikle doğru olmaz. Gönlü bunu kabul etmemelidir yani. Bilmeyerek çok büyük bir hata, şirk yapılırsa, bunun farkına varıp samimi bir şekilde tövbe ederse, tövbesi kabul olur mu? Ve bu hatadan dolayı vicdan azabı çekiyor. Evet. İster küfür olsun, ister şirk olsun, ister nifak olsun, münafaklık olsun biri tövbe ettiğinde Allah onu siler onu olmamış gibi siler eğer tövbe etmezse iman etmezse o haliyle öbür tarafa giderse Allah onu affetmez Allah şirki affetmez demek tövbe edilmeyen şirki affetmez evet, eğer tövbe demek dönmek demekti Allah'a şirk koşmuştur. Döndü. Hiç olmamış gibi Allah ona muamele eder. Vicdan azabı çekmek de doğru değildir. Olanda olmuştur. Tövbe ettiği için şükretmeli, hamd etmelidir. Bilerek tekrar tekrar aynı günahı işlersek ve her defasında pişmanlık duyup Tevbe edersek Allah günahımızı bağışlar. Mı? Bağışlar. Tekrar tekrar affeder, tekrar tekrar olmamış gibi muamele eder. Ama bunun bir sonucu daha vardır. Allah buyurdu ayet-i kerimede, Allah günahta ısrar edenleri sevmez. Eğer tövbe etmezse ısrar etmiş olur. Tövbe ederse günahında ısrar etmemiş olur. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Ama bunun için eğer tövbe ediyorsa tövbe dönmek demektir mutlaka o günahtan kurtulmak için bir çaba gayret içinde olmalıdır. Evet ya Rabbi bana yardım et demelidir. Gerektiğinde ağlayıp feryat etmelidir. Yoksa nasıl olsa Allah affeder, tövbe edeyim, bir daha yapayım öyle değil. Eğer pişmanlık yoksa tövbe yoktur. Yaptın, pişman olman gerekir ki evet, tövbe etmiş olasın. Pişman olduysa bir daha yapmamak için Çaba gayret sarf edip Allah'a da yalvarmamız gerekir. Eşim işini bahane ederek ne düğünlerde ne yaslarda yanımda bulunuyor. Her ortamda beni yalnız bırakıyor, işim var diyor. Evet, düğünlerde ve yaslarda eşi onu yalnız bırakıyormuş bu eşini işim var diyormuş adam eğer işi varsa onu böyle yanında taşımak doğru mudur ya da eşi yoktur orada bulunmak istemiyor onu buna zorlamak doğru mudur sen benim yanımda dur demek doğru mudur diye bu eş süs köpeğidir. Böyle olur mu? Bu bakış yanlış bir bakıştır bir kere. Oradaki insanların ne dediği önemli değildir. Önce ailemiz önemlidir, ailemiz. Aile içindeki huzurumuz önemlidir önce. Eşler hesabı eşlerine göre yapmalıdır. İnsan karşısındakini mutlu ettiği kadar mutludur, mutlu olur, huzurlu olur, neşeli olur. Hesap edin, siz kendi kendinizde mutlusunuz ama karşınızdaki mutlu değildir, huzursuzdur, sıkıntılıdır. 5 dakika huzursuz olmadın, 10 dakika olmadın, 11. dakika sen huzursuzsun bir kere. Ama karşındaki neşeliyse, senin sıkıntın varsa bile on dakika sonra gider, eşler birbirini mutlu etmeye çalışmalıdır. Her biri ötekine, sen nasıl istiyorsan senin gibi olsun deyip, fedakarlıkta bulunmaya çalışmalıdır. Kendinden yapabildiği kadarıyla fedakarlık etmelidir. Öyle ki karşıdaki ciddiye alındığını bilsin, sevildiğini bilsin. Sözünün kıymetli, değerli olduğunu bilsin. Ciddiye alındığını bilsin. Bu böyledir. Kadın erkek fark etmiyor. Yani ben kocayım ben istediğimi yaparım yok öyle. Karşılıklı. Her şey karşılıklıdır. Kul olarak Allah katında aynı durumdayız. Kul olarak kim takva sahibi ise üstün odur. Kimsenin kimseye zulmetmek gibi bir hakkı yoktur. Haksızlık etmek gibi bir hakkı yoktur. Kimse kimsenin sahibi değildir. Nasıl ki o senin eşinse, ondan önce senin bir de mümin kardeşindir, sırdaşındır. İkisi birbiri için böyledir beraber hayatın yükünü çekiyorsunuz, beraber ebedi hayatınızı kazanıyorsunuz. O senin Allah'a giderken yolculuk yaptığın arkadaşındır. En yakın arkadaşındır. Onun için onun mutlu olması lazım, huzurlu olması lazım. Varsa sıkıntısı gidermeye çalışman lazım. O sıkıntıyı duyarsa senin gönlün cehennem olur. Evet. Allah'ın seni göndereceği yer yeminle söylüyorum ki cehennemdir. Eşlerine sıkıntı verenler bunu böyle bilmelidir. Kadın olsun erkek olsun. O fark etmiyor. Biraz önce ibadet ehli birini anlatırken bir kediye zulmettiği için cehenneme gitti. Sen Allah'ın sana emanet ettiği bir kura zulmedersen sen cenneti nasıl umuyorsun? Nasıl beklersin? Sen zalim birisin, zalim. Onun gönlünün hesabını yapmıyorsan, ciddiye almıyorsan Allah beni ciddiye alsın diyemez. Bu herkes için böyledir. Kadın için de, erkek için de bu böyledir. Tabii ki herkes kendine baktığında, kendini hesaba çektiğinde nefis kendini hemen temize çıkarır. Karşısındakini de hemen suçlar kendi suçunu yok sayar ama Allah biliyor Allah senin de ne yaptığını biliyor onun da ne yaptığını biliyor onun için aynı zamanda böyle sadece kendini düşünüp böyle kocasını süs köpeği gibi düşünmek de büyük bir hakaretti herkes sorumluluğunu bilmeli sorumluluğunu taşımalıdır. Eşim iddia oynuyor, bu doğru bir şey mi? Elbette ki yanlıştır. Eğer biri eşine doğru yaptırmak istiyorsa, güzel yaptırmak istiyorsa, mutlaka onu güzellikle yapmalıdır. Güzellikle. Eşler birbirine muamele ederken, kendi çocuklarına muamele ederken eğer sıkıntı yaşıyorsa o ibadettir. Bilmeli ki Allah onun karşılığını verir. Yani çocuğumuz ağlıyor, onu süslürmeye çalışıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Bilelim ki o bizim için ibadettir. Hiçbir şey boşa gitmez. Bir çocuğumuza bir şeyi ikram ettiğimizde, karnımıza ikram ettiğimizde, Resulullah Efendimiz buyurdu, o sadakadır. Bunu böyle bilelim. Bütün kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz, ailenin sorumluluğunu mutlaka taşımalıdır. Beni ilgilendirmez diyemez. Ne halleri varsa görsün diyemez. Elinden gelen bütün çabayı, gayreti sarf etmelidir. Kadın da gücünün üstünde ondan bir şey istememelidir. Ona sıkıntı vermemelidir. Allah hepinizden razı olsun.